Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Bugün Fransa'dan gelen bu son ilginç haberi biraz konuşalım demiştik. Burka, çarşaf, ayrımcılık, ırkçılığa da gider mi? Sosyalistlerin muhalefetin tutumu bunların üzerinde biraz konuşalım evet birkaç gün önce <gülüyor> oylandı mecliste tam tabir eksiksiz peçe yani yüzü tamamıyla örten peçe Fransızca tabirle "voile integral diye geçiyor kanunda yüzü bütünüyle örten peçe sokakta Yasaklandı. Sokakta dediğimiz anda itibaren tabii bütün kamu alanları dahil bir de sokakta yasaklandı. Ama e, yasaklandı derken, kanun şu anda mecliste oylandı. Senato'ya senato gidecek e, önümüzdeki sonbaharda. E, senato'da da e, farklı bir e, oylama beklenmiyor. E, yalnız e, oylama sırasında... E, e, dar partisi e, milletvekillerinden birisi, e, Kope, e, senatoya giderken e, anayasa mahkemesinden görüş e, isteyeceklerini e, belirtti. E, bunu da şunun için yaptı, e, muhalefet partileri, Sosyalist Partisi, Yeşiller özellikle, bu Böyle bir kanunun anayasa, yasalışırsa Anayasa Mahkemesi'ne gidip orada bozulma ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun da Müslüman entegrist kökten dinci çevrelere bir zafer sunmak anlamına geleceğini, kanunun daha sınırlı bir yasak getirmesi gerektiğini savundular. Bu çerçevede e, geçtiğimiz aylarda e, böyle bir kanun tasarısı komisyonda görüşülürken e, hükümet e, Danıştay'dan mütalaa istemişti. Ve Danıştay e, bir genel yasaklamanın e, özgürlükleri e, kısıtlayacağını, e, laiklik ilkesine aykırı olacağını, kısıt, yasağın sadece e, güvenlik kamu düzeni e, açısından olabileceğini verir, e, söylemişti. Peki şimdi nedir durum yani e, şu anda şu anda e, senatoya gidecek evet. ama şu anda kanun bu şekilde geçerse e, sokakta e, tabii ki e, okulda kamu kurumlarında ama sokakta da evet. e, bir kadın yüzünü tam e, peçeyle örterse bu artık yüzünü tam ne demek anlısıp gözlerini mi gösterir? İşte o tanımları da soracaktım yani ee, ya de... da geniş bir kar maskesi mesela takarsa eksi onda birisi bu da dahil mi yasaya? Ya da Menedek maskeleri kullanırsa Veya. mesela karnaval maskeleri falan bunlar dahil mi değil mi? ya nasıl belli olacak? Hayır bu karnaval maskeleri herhalde kullanılırsa buna da dahil edilebilir zannediyorum ama esas Vual e, tabirini kullandığı zaman kar maskesinden e, farklı olarak yüzün önünü peçeyle örtmek. Evet. <gülüyor> e, yani bir türle örtmek val, e, o anlama geliyor. Dolayısıyla kar maskeleri e, konusunu e, e, tartışmada zannediyorum e, birkaç kişi de sormuş e, izlediğim kadarıyla. Ama ifade o Venedik'teki peçeler, maskeler buna dahil olabilir ama Fransa'da pek bunu kullanan olmadı. Evet. Aklılarına gelmemiş bunu sormak. Benim aklıma geldi çünkü öyle tüllü maskeleri de vardır. Çok da şıktır yani. Evet, ben evet tüllü maskeleri vardır. Evet. E, tabii burada e, neyi kastedildiği çok açık. E, 2000 civarında Fransa'da kadın var. E, yüzünü e, burka veya nikap e, Arapçada ta tabir edilen yani yüzü tamamen örten ya da sadece gözleri açıkta bırakan e, bir kıyafetiyle ile sokağa çıkan 2000 civarda daha fazla değil Şimdi 2000 kişi için böyle bir önlem almak gerekli mi? E, muhalefet e, oylamada ee, ne evet ne hayır oyu kullandı, çekimsel de kalmadı, ee, oylamaya katılmadı. Katılmadı, evet. Yalnız muhalefet... yani Sosyalist Partisi, Komünist Partisi ve Yeşiller Milletvekiline 20 kişi, bunu belirtmek lazım, ee, evet oyu verdiler. Peki evet. nasıl oldu bu iş? Ya yani, hakikaten çünkü bir yandan şöyle çok net bir durum var gibi geliyor en azından bana. Bu ciddi anlamda hem ifade özgürlüğünün hem inanç özgürlüğünün ihlali. Yani bu başka türlü açıklanamaz ki e, pek çok örgütte böyle açıklıyor. İfade özgürlüğünden bahsediler burada. Çünkü bu, bunun bir e, ifadeye yönelik bir şey olduğunu değil, inancı yönelik olduğunu. Çünkü e, Müslümanlar da bunu bir e, sokakta kendini bu anlamda göstermekle bir gösteri yapmak e, olarak tanımlamıyorlar. Evet. Hı hı. E, i̇fade özgürlüğü değil. Açıkadaki yasakta böyle tartışılmıştı mesela. Efendim? Belçika'daki yasakta çünkü Belçika'da da böyle bir oylama yapıldı. Evet senatoya gitti orada hı hı. bekliyor. Yani oradakinde inanç ve ifade özgürlüğü üzerinden bayağı yoğun tartışılmış. Burada, daha çok, burada daha çok bireysel özgürlük hı hı. üzerinden tartışma Fransa'da yapıldı. Ve zaten <gülüyor> Danıştay'ın da olumsuz mütalasında bunun inanç özgürlüğüne yani laikliğe vurgu yaparak laiklik ilkesine Fransa'da yürürlükte olan laiklik ilkesini ihlal edeceğinden hareket etti. Ifade özgürlüğüne çok dahil burada şey tartışmasına girmiyor ifade özgürlüğüne evet. Fransa'da. Şimdi bu tabi muhalefetten bazı kesimler. Ama şunu hatırlatayım muhalefetin bunu bu, bu yasanın ortaya çıkmasına neden olan kişi bir Fransız Komünist Partisi milletvekili. Evet. Buradan bir sene önce. Ee, bunu ortaya atan burada bir komu, meclis komisyonu oluşturmasına yol açan ve ondan sonra da bu ortaya atıldıktan sonra sağ partiler aşırı sağ partiye oy gitmesin bunu onlar kendilerine kullanmasınlar diye üstüne anladılar değil mi? Evet. Burada tam bu göçmen yasalarıyla ilgili yasaların, göçmen haklarını sınırlayan yasalarla veya göçmenliği sınırlayan yasalarla ilgili sürecin benzerini yaşıyoruz. Yani küçük bir azınlık bir aşırı sağcı milliyetçi burada ırkçı boyutu olan veya en azından İslam İslam düşmanı İslamofobi tabiri kullanılıyor artık biliyorsunuz. Bu, bu çevrenin azınlıkta olmasına rağmen bütün toplumu etkileyebilmesi en anlamlısı da Yeşiller'den dört milletvekili hayır oyunu kullanacaklarını ilan etmelerine rağmen Yeşiller'in danışmanlarından bir tanesi onları. Ya şimdi hayır oyu kullanırsanız birdenbire kadın özgürlüklerine aykırı parti durumuna düşeriz. Lütfen katılmayın seçime deyip ikna etmesi. Evet çok... Çok Şimdi burada ya. e, yasa anlatayım. Yani hmm. ya, yasa, kanun <gülüyor> e, bir kişi, bir kişi eski e, Sarkozy'nin e, pardon, e, şiran başbakanına yakın bir sadece milletvekili e, karşı oy kullanmış ve karşı oyunu kullanırken de şöyle bir tabir kullanmış. Aşırı davranışlarla mücadele etmek için yasaklamalar getirmek. E, totaliteler, e, totaliter toplumlara dönüşün yolunu açar. Bunu ee, da söyleyen bir sadece olmuş ha? Evet, evet. Shiran <gülüyor> e, başbakanına yakın bir, bir, şirakçı Yani bu Wilpenci e, milletvekilleri sayısı yüksek değil. Onlar e, ya oylamaya katılmamışlar, e, ya da e, hayır oyu birkaç kişi vermiş işte. Yasak ne? Yasak e, sokakta. Tabii ki kamu binalarında falan ama esas sokak burada önemli. Çünkü kamu binalarında zaten kısmı olarak bir yasak var güvenlik nedeniyle falan. Ee, yüzünü tam örten, e, peçeyle örten bir kadına 150 avro e, para cezası ve bir yurttaşlık stajı zorunluluğu getiriyor. Hmm. Evet. Ben bu para olan... cezası kısmını biraz anladım da şu yurttaşlık stajı işini Nasıl tam yapacağız? anlamadım. Ve neden mi? yurttaşlığa aykırı bir şey? Mi? Mesela diyelim ki yüzü örtmek yasa dışı bir davranış olarak kabul edildi ama bunun yurttaş olmakla ve topluma adapte olmakla doğrudan bağlantısı var mı? Nereden kuruyorlar bunu? Bunu büyük ölçüde şey diye tanımladıklarını yani tanımladıklarını bilmiyorum ama en azından öyle tanımlayacaklardır. Bu e kadın özgürlüğüne aykırıdır. Dolayısıyla ona kadın özgürlüğüyle ilgili bir staj e, e, bir bilgilendirme yurttaşlık özgürlükle bağlantılıdır. E, burada bir bilgisizlik söz konusudur diyerek savunacaklarını tahmin ediyorum. E, çünkü yasanın ikinci bölümü var ki ben onu desteklerim. İkinci bölümünde e, eşini veya beraber yaşadığı kadını veya herhangi bir kadını yüzünü kapatmaya zorlayan kişilere bir yıl hapis cezası getiriliyor. Bu kabul edilebilir bir kısım evet, tabii. Birilerini evet. bir şeye zorluyorsan devlet evet. araya girer. Evet bu kabul edilebilir. Yani bu bir yıl hapis cezası ve 15 bin avro para cezası getiriyor. Sosyalistler bunu 18 yaşından küçükleri zorlayan kişilere yönelik İki misli cezanın uygulanmasını talep etmişler komisyonda. Bu da kabul edilmiş. Şimdi burada hakikaten ilginç olan bir şey var. Yasanın bu ikinci bölümü gerçekten e, kadın özgürlüklerine, bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına e, yönelik bir e, tarafı var. Nasıl ispat edilir bilmiyorum. Şikayet üzerine olabilir. Zaten şu anda da nasıl ispat edeceğini bilmiyoruz. Şu haliyle geçmiş yasanın. Ama yasa sadece bu haliyle geçse... E, bir e, özgürlükler açısından bir sakıncası yok. Hatta güçlendirici etki de olabilir. Ama e, tabii ki yasanın bu tarafı pek tartışılmıyor. E, birinci tarafı e, tartışmalı. Danıştay'ın mütalası şöyleydi. Yani genel bir yasak olmaz. E, böyle bir genel yasak olmaz. Kamu hizmetlerine ve bazı e, ticari mahalli ticari yerlere giriş güvenlik ve kamu düzeni açısından yasaklanabilir. Güvenlik açısından yasaklanabilir. Örneğin şu örneği veriyordu hatırladığım kadarıyla mütalaa aslında Danıştay. Onu galiba radikalik dedi bir yazımda çıktığında yazmıştım 2-3 ay önce. Ee, örneğin bir kuyumcu dükkanına hmm, girerken evet. e, kayıt ediliyor ya bu kim giriyor güvenlik nedeniyle e, girerken kameralar var. Evet. E, kuyumcu dükkanına girerken Böyle bir e, yüz açma zorunluluğu getirmek e, güvenlik açısından, e, kamu düzeni açısından gerekli olabilir. Ama her mağaza gerekli değildir. Havaalanına girerken gerekli olabilir. Tabii ki okullarda yasak falan bunları da dahil ediyordu. E, bir şey söyleyeyim, Bir Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 23 Haziran'da böyle bir genel yasağı, yani bu burka ve nikat veyahut tam peçe türü bir yasağı karşı çıktı 108 oyla. Şöyle diyor, tam peçe veya başka dinli kıyafetlerin yasaklanması, yasaklanmaması, ama kadınların özgür seçiminin korunması gerekir. Bu Avrupa Konseyi'nin kararına Fransız temsilciler de evet oyu verdiler işin ilginç tarafı. Ee, yasaklar e, güvenlik veya bir kişinin e, göre, e, e, görevini dini açıdan e, tarafsız olmayı gerektirdiği veya yüzünü göstermeyi zorunlu kılıyorsa ancak doğrulanabilir diyorlar. Avrupa Konseyi Hı. Parlamenter Meclisi durum Fransa'da bu. Şimdi Senato'ya gidecek. Senato'ya giderken Anayasa Mahkemesi'nin vereceği bir görüşle, çünkü burada yasalaşmadığı için Anayasa Mahkemesi'nin bozması değil de bir görüş mütalasının alınması söz konusu olacak. O hmm. çerçevede mütalaa çerçevesinde belki Senato'da değiştirilebilir. O zaman yeniden parlamentoya gelmesi lazım. Ama e, muhalefet partilerinin e, bu konuda Karşı çıkmalarına rağmen e, oylamaya katılmamaları e, işin e, en vahim bölümü bu işte o küçük bir azınlığın veya daha bir çevrenin nasıl bir hegemonya kurabildiğini gösteriyor ki bu e, Avrupa'da sağın neoliberal politikalarda benzer biçimde e, bir hegemonya kurmasına benzer biçimde e, yabancı, göçmen, aykırı olana karşı da e, kurduğu hegemonyanın bir sonucu. Evet, bu tabii pek çok paralelliği de insanın aklına getiriyor. Weimar Almanya'sı da dahil olmak üzere yani bu sınır tanımaz bir, işte senin de ifade ettiğin gibi dar bir azının. Totaliter bir yolun nasıl kolaylıkla aşılabildiğini yani. Yani şurada yani. özellikle kadın özgürlüğü açısından işi vurgularsak kanunun ikinci bölümü aslında tek başına uygulansa yani sadece kanun ikinci bölümü olsa gerçekten bir ilerleme bile olarak evet, adedebilir. Evet. Zaten diyorlar ki peki bu kanun ikinci bölümünde bunu nasıl ispat edeceğiz? bir zorlama olduğunu e şimdi nasıl ispat edeceklerse bu kanunu yapanlar sadece onu çıkartarak onu o zaman da ispat edebilirlerdi. Yani kadınların şurada riyakar olmamamız lazım. Bütün kadınlar gönüllü olarak bunu yapıyorlar demek riyakarlıktır. Tabii ki koca zoruyla baba zoruyla, abi zoruyla yapanlar da var. Burada burada bu zorlamayı teşhir etmek, yani kanun uygulanmasa bile e, gerçek anlamında, en azından yasa anlamında bunu gayrimeşru, böyle bir zorlamayı gayrimeşru kılmayı sağlayıcı işlevi önemlidir. Ama dediğim gibi, burada kanunun bahsettiğim ikinci maddesi özgürlükleri genişletiyor. Birinci maddesi, birinci bölümü değil. Avrupa'da da... <gülüyor> Durum e, farklı. Belçika'da biraz evvel Avi bahsetti, e, parlamento'da benzer bir yasak oylandı. O da senatoya gitmeyi bekliyor. Hı hı. E, senatörler de o Belçika'da büyük ihtimalle danıştayı'nın mütalası için danıştaya havale edecekler hı hı. E, böyle bir şey. Çünkü endişelerden bir tanesi de böyle bir yasa'nın uygulanması durumunda e, mağdur olan kişinin veya para cezasına vermek zorunda kalan kişinin, kadının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesi ve bu sefer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde böyle bir yasağın, böyle bir genel yasağın, genelden bahsediyorum genel yasağın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde mahkum edilerek bu sefer e, tam tersi bir etki yaratması. Bundan endişe ediyorlar. Ee, İspanya'da e, genel bir yasak yok. Yalnız Katalonya'da bu e, bazı belediyeler e, kamu binalarına girişte e, hatta hiçbir Müslümanın e, yaşamadığı veya hiçbir Müslümanın e, peçeyle dolaşmadığı e, kentler bunlar genellikle kamu binalarına girişte bunu e, yasakladılar. İtalya'nın ee, güneyinde de bazı belediyeler bunu tartışmaya o da başlamış durumda. 1975'teki bir kanuna dayanarak yapıyorlar İtalya'da. E, yüzünü sokakta örtmeyi güvenlik açısından sakıncalı bulan bir kanun var. 1975'te çıkmış tam o e, çatışmaların e, e, silahlı e, terör eylemlerinin olduğu aşırı sağcıların bombalar koyduğu dönemden kalma bir kanunu. Onu kullanıyorlar e, İtalya'da. İtalya'da e, ve e, yalnız geçen Haziran'da e, İspanya Senatosu e, çok ucu ucuna bir çoğunlukla hükümeti, e, sosyalist hükümeti e, bu genel olarak ulusal planda e, bu peçeyi yasaklayan bir e, yasa e, girişimde bulunmaya çağırdı. Evet. Hükümet şu anda İspanya'da eğilimi böyle bir girişinde bulunursa aynı zamanda bu girişime e, dini özgürlük ilkesini de dahil ederek e, yapmak bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Nasıl? Evet ben durum söylüyorum. Büyük ihtimalle bu Fransa'daki yasağa bak, baktığımız zaman yasanın ikinci bölümünü sadece uygulayarak yani ben e, ikinci bölümünün sadece yasalaşmasının e, yeterli olduğu kanaatindeyim. Hem bunun dini özgürlüklere zararı yok. Kadınların özgürleşmesi, kadın özgürlüğünü savunan bir yasa. Dolayısıyla zorlama tarafını yasaklamak bana daha önemli gibi geliyor. Nasıl bu uygulanır tabi tartışmalı ama en azından yasa çerçevesinde zorlamanın şey olması. Bir, yasa, bir, bir cezalandırılması. Hollanda'da ee, Hollanda'da nüfusun yüzde altısının Müslüman olduğu Hollanda'da e, bir dizi yasa tasarısı var. E, eğitimde ve e, kamu hizmetlerinde e, tam e, peçeyi yasaklama amacı taşıyan birkaç okul bu çerçevede yasak getirmiş durumda. Ee, okula peçeyle gelme konusunda yasak getirmiş durumda. Gördüğünüz gibi aslında Fransa'da böyle bir şey zaten e, pek söz konusu değildi. Çünkü Hı -hı. Fransa'da kamu okullarına e, başörtüsüyle girmek e, Yasaktı. de yasaktır. Ee, Almanya'da e, çok sınırlı bir yasaklama eğilimi var. Orada 4 milyon Müslüman var biliyorsunuz. Birkaç tane eyalet e, okulda öğrencilere ve e, öğretmenlere e, peçeyi yasakladı. Şimdi Peçeyle ders vermek isteyen bir öğretmene tam peçeli, yani öğrencisinin suratını hiçbir zaman görmediği bir hocayla yüz yüze gelmesi, özgürlük müdür sorusu da bana doğru bir soru gibi geliyor. Doğru evet, ben de aynı kanındayım yani. Ee, Av, Avusturya'da <gülüyor> sınırlı bir tartışma var, orada da Popülist Parti, e, Genel bir şey istiyor, yasaklama istiyor ama diğer partiler pek izin vermiyorlar. Avusturya'da bir tabir icat edilmiş. Ee, bazı havuzlar kadınları e, bizim haşema dediğimiz e, mayolarla havuza kabul ediyorlarmış. Buna da Burkini adını takmışlar. <gülüyor> Bur Bur Burkini. Ee, İsviçre ise en güzel haber İsviçre'den e, geldi. Ee, İsviçre'de bir tartışma var. Ee, şey, tartışma, Adalet Bakanlığı e, İsviçre'de e, kantonal seviyede e, kamu binalarında e, yüzünü e, peçeyle örtmeyi, yasaklamayı fakat e, e, a, Arap e, şey, e, Arap Yarımadası'ndan ee, gelen ...zengin e, turistlere bunu yasaklamamayı e, dile getirmiş. Çok yerinde. Yani, bence de. <gülüyor> Bu çok hoşuma gitti. Yani evet. bir İsviçreli olmak lazım bunu <gülüyor> ifade etmek için. Tabii ki hemen e, Federal Konsey bunun bir eşitlik ilgisinde aykırı evet. olacağını belirtip... <gülüyor> Fakat Adalet Bakanı, yani bunu Maliye Bakanı söylese, Ticaret Bakanı söylese anlarım da... ...Adalet Bakanlığından böyle bir fikrin geliştirilmesi için hakikaten İsviçreli olmak lazım. Evet. E, Danimarka'da epitopu 150 tane kadın varmış e, yüzünü örten e, ve 500 bin Müslüman var. E, bir okulda e, e, devlet dairelerinde ve bazı işletmelerde e, özellikle e, güvenlik nedeniyle yüzünün örtülmesini yasaklama imkanı getirilmiş ama burayla sınırlı. İtalya'da biraz evvel bahsettik. 75 kanun çerçevesinde bazı belediyeler bunu uyguluyorlar. En son geldik Britanya'ya. Britanya'da hiçbir yasak yok elbette. Yalnız eğitim bakanlığının bazı yönergeleri 2007'den beri eğitim okul müdürlerini, okul sorumlularını, okul müdürlerini Gerek görürlerse böyle bir peçe yasağı getirme imkanı tanıyor. Gerek görürlerse yani okulda peçe takan çocuk yoksa yasak getirmeye gerek yok demektir bu şu an bu anlamda. Şimdi tabii ki okulda nasıl öğretmen yüzünü hiç öğrencilerin yüzünü görmediği bir öğretmenle karşı karşıya olmak insana biraz hakikaten bir sorun yaratıyorsa... Ee, ...öğretmenin de yüzünü hiç görmediği bir öğrenciyle karşı karşı olması da sorunlu olsa gerek. Tabii bu şöyle denebilir, bunun çözümü kadın erkek bütünüyle ayrılmasıdır e, okulların. Ee, öğrencilerin ve öğretmenlerin sadece erkek kadın olduğu bir yerde yüzünü örtmek gerekmeyeceği için... ...ama bu tabii artık işi e, bir e, radikal e, kadın erkek ayrımına getiriyor ki burada özgürlükler alanından çıkıyoruz gene evet, bir harem selamlık veini Evet, evet. evet. bu da sorun e, okullarda yasaklanması falan değil sorun sokakta yani başkalarının özgürlük alanına e, ihlal etmeyen bir alanda e, bunun cezalandırılması dediğim gibi bu cezalandırmanın doğru tarafı bunu zorunlu e, eşini, karısını çocuğunu kız kardeşini e, komşusunu yüzünü örtmeye zorlayanların cezalandırılması elbette e, %100 doğru özgürlükler açısından. Zorlama kısmı ile ilgili ben kesinlikle katılıyorum ama bütün de şöyle bir sorun var aslında. Yani bu kadar yaygın tartışılan bir konudan bahsediyoruz. Bir yandan da elde nüfuslar da var işte. Fransa'da Sayın 2000 az, evet. kişiden, evet. benim arkada 100 kişiden bilmem. Evet. Peki bu konun bu kadar heyecanlı, bu kadar evet, biraz önde evvel dediğim gibi abi şeyle ilgili bu işte. Yani bir e, milliyetçi ırkçı bir e, azınlığın Kurduğu hegemonya ile. Bir daha söyleyin istedim. <gülüyor> İslamofobi ile ilgili bu yani göçmen işçilerle ilgili sınırlamaların gelmesindeki amil de bu zaten büyük ölçüde. Ve işte insanın dilini dişini kenetleyebilmesi. bizim kadın özgürlüklerine aykırı bir parti durumuna düşeriz endişesini yeşillerin taşıyarak ...hayroyu verecek olanları seç, oy vermek. Oy vermemeye ikna etmeleri, bütün bunlar e, o söylediğim e, oluşan hegemonya ile ilgili, Hı -hı. oluşan baskı ile ilgili, bir, bir çevre baskısı ile ilgili. Evet. Bir işte mahalle mi? baskısı tabii bu, başka <gülüyor> türlü bir mahalle baskısı. Ya yani milliyetçilik böyle ayrımcılık ve ırkçılık boyutuna vardığı zaman da akıl epey kayboluyor anlaşılan. Yani benim ümidim e, danıştayın. <gülüyor> Danıştay'ın e, mütalası çok ilginç bir mütalay, mütalaydı. Türkiye'deki laikliğin de laiklik olmadığını aynı zamanda bu mütaladan hareketle e, görebiliyorduk. Danıştay'ın yaptığı laiklik tarif, tarifine Fransa'daki laikliği tarif ettiğinde. E, Türkiye'deki laikliğin iş laikliğe benzemediğini de görüyorduk bu vesileyle. Yani Danıştay'ın kararı ve mütalası çok gerçekten özgürlükler alanını koruyan ve kamu güvenliğini de ihmal etmeyen, alanda. Şimdi hakikaten de e, bir e, herkesin e, gir, bir e, mücevher dükkanına girerken yüzünüzün açık olması gerekmiyorsa, tabii ki sadece e, peçe yasağını getirmek anlamlı değil. Ama yüzünüzün açık olması gerekiyorsa güvenlik nedeniyle e, o zaman burada ayrım yapmak çok e, mümkün olmaması lazım ya e, o güvenlik kuralını kaldırmak lazım ya da o güvenlik kuralını uygulamak lazım orada ayrım yapamazsınız e, şöyle bir şeyi de kabul etmek lazım e, ben dinimin bütün gereklerini yerine getiriyorum diyerek toplumun genelinde var olan tüm özgürlük alanlarından eksiksiz yararlanmak mümkün olmayabilir sizin dininizin gereklerini yerine getirmek için o zaman bazı fedakarlıklarda bulunmanızda dinin gereği haline gelebilir. Bu çok çok şeyde tartışmalı bir şey söylediğimi biliyorum ama ama bunu örneğin Yahudi kökten dinci Yahudilerin aldığı tavırda görüyoruz. Ben e, helal olmayan Yemek kabında yemem dediği andan itibaren çoğu e, Fransa'da tanıdığım Yahudi ailesiyle e, görüşmek mümkün olmuyor. Bizim evimize gelemiyorlar. Çünkü bizim evimizdeki yemek kapları e, onların istediği biçimde helal değil. Görüşemiyoruz. E, öyle ne yapalım bu bir tercih. Evet. <gülüyor> evet ilginç bir konu. Herhalde epey daha e, uzun boylu tartışılacaktır. Biz evet. de yeri de çok teşekkürler. Allah i̇yi günler. Ahmet İnsel Ufuk Turu